Şair Nabi merhum, Çorlulu Ali Paşa tarafından bir eziyete uğruyor. Çorlulu Ali Paşa sadrazam olunca devlet hazinesini pek parlak görmüyor, tasarruf tedbiri lazım diye düşünüp Nabi'ye verilen maaşı kesiyor, kendisine ayrılan evi alıyor. Hem gelirinden oluyor hem evinden ve epey sıkıntı çekiyor rahmetli. O sıkıntıyla, o eziyetle öfkelenmiş bir şiir söylemiştir. bağ dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında, gamında, ruh zikarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi ikbalde. Biz hazaran mest-i mağrurun, humarın görmüşüz. Topu ahı inkisara payı dar olmaz yine. Kiş vericahın nice sengin hisarın görmüşüz. Bir huruş ile eder bin haneyi ikbali pest. Ehli derdin seyli eşki inkisarın görmüşüz. Bir haden gecan güdazı ahdır sermayesi. Biz bu meydanın nice çabuk süvarın görmüşüz. Bir güneyler dest bestepa'yı gâhi cây gâ. Bir adet mağrur sadrın, itibarın görmüşüz. Kasayı der yuzeye tebdil olur cami Murat. Biz bu bezmin nabiyâ çok badeharın görmüşüz. Günümüz Türkçesine tercüme ediyorum. Diyor ki, yedi beyt. Birinci beyt de diyor ki, çorlulu. ağzından çıkan kanun, dediğini yapıyorsun tabii bugün. Bize de edeceğini ettin ama... Bugün böyle gitmez bir gün seni oradan indirirler, selam veren de kalmaz, o zaman görüşürüz. Elindeki kadehi böyle kaldırıp kaldırıp indiriyorsun, havandan yanına varılmıyor ama bunu içenlerin sabah baş ağrısı çektiğini çok gördüm ben. Can yakıcı bir ah topuna dayanamayan, taştan yapılmane kaleler gördüm. Mazlumların gözyaşı eğer coşarsa Tsunami'den beter bir felaket olur, altında kalırsın çorlulu, Can yakıcı bir ah topundan başka silahı olmayan o mazlumlara dikkat et, sabrederler ama eğer bir gün yayıp bırakırlarsa o ok hedefini mutlaka bulur, hızlı atabilen binen ne süvariler gördük yerle bir oldu. Bir gün pabuçlukta dikileceksin, eli bağlı, içeri alanda olmayacak seni, o gün seni teselli edecek adam aradığında bizden başka da kimse bulamazsın. Elindeki murat kadehi bir gün dilenci çanağına döner, işte o gün görüşürüz, diyor. Bu dediklerinin hepsi yerini buldu. Çorlulu oradan indi. Hakikaten selam sabah başka kimse vermedi. Nabi merhum efendiliğini gösterdi gene. omuz verdi ona. <gülüyor> Dediler ki adam şiir söylememiş kardeşim keramet göstermiş. <gülüyor> Bazıları da böyledir. Bu gibi şairlerin mısraları kerametleridir.